Hazreti bir de Allah ﷻ sevgilim diyor. Benim Rabbi'm sevirim diye de sevma ettim diyor. gelende ama buna dokunmaydım. <gülüyor> Çıkıkıp gitti demiş. Böyle bir tevavvüd de var. Şimdi bir şey daha var. Bilmiyorum ee, tesadüf muhakkak nekide. E, fakir birçok ölüm şeylerinin şeylerle ilgili bulundu. Son anlarında bulundum bana, sıçkırmışım dönemden. Ee, mesela ne? geldiler. Geldiler yüz gülenler var. Bilesi babam öyle oldu rahmetlik. Geldiler falan. Babam böyle güle gülese, geldiler, geldiler falan gider. O yürüdü. Peygamberlere has, şey, girmezmiş. Ne? Hazreti, Hazreti Azra'yı girmezmiş huzura peygamberlere. Cezayi Cevay gönderemiş, sor bakalım gelmek ister mi? Tabi hiçbir zahiy dememiştir. Birileri de teklif edilmiş. Ee, sor bakalım gelmek ister mi? Hay der. hay derse, gel, o Arzayiye merhaba, selam verirken abi, gidermiş. O, onu fakir gördüm, Ben onu edenleri de gördüm, kıyabiyi de gördüm. O da durdu diye, son anda esmiciye çekme başını. Evet, şöyle, dale. Evet, son anda esmiciye çekme başını. Üç dört gün sesi soru çıkmıyor, biz nepes. Son anda, ab, ab, ab, ab bazı insanlar bizi Allah bullak olur, takalüs eder, gerilir, korkar falan, gidin, gidin, gidin falan korkarlar. Bu, şey var bu işte Çiçek'e de var, Piro'dan'da da var. O haliyle nereye gittiğini anlayabiliriz dede bize, değil mi dedeciğim? Yani o halde görselerde. Çok da zaten büyüklere tepsi vardır yani, onlar, ona bilinir de. Yalnız normal ruhlar için de orada bir e, bizim zamanımızda birkaç aylık bir şaşkınlık devresi vardır. Ne olduğunu bilme, Nerede olduğunu bilmez o. Bir şaşkınlık devresi vardır. Ondan sonra Şimdi ruhun Allah'a rücu dönüşü. Heh tamam ona gel. Filatron bu fikri tenansöre gidiyor ki misafir yukarıda dediğimiz gibi bunu reddetmektedir, yani o tekrar dünya gelişi kabul ediyor. Biz de böyle bir şey tekrar dünyaya Bakara'nın 26. 27. veya 27. 28. ayet açın, açın okuyun. Allah sizi yarattı, dünyaya getirdi, sizi öldürdü, tekrar aldı ve tekrar getirdi dünyaya. Türkiye'deki teniastiyi yani işte teniastiyi taraftarları, bu Kur'an'da bu iki ayeti böyle misal ortaya gösterirler. Halbuki orada evet cennet ama seni tevfiğ dünyayı tevfiğ cennetinde ama hesap vermek üzere yani için cennetinde, tevfiğ başka bir şeye gelmek için cennetmeden, hesap vermek için cennetmeden. Yani hep onu bütün, birkaç tane de bu da daha zayıf ayetler, ee, bunları söylerdi. ki burada dünyaya geç ikinci bir cesede can vermek için değil, kendi asli cesedine hesabını vermek içindir. Hayatta her şeyden akdem, daha kıymetli, başa gelen, en başta, en başta, ruhlardan ha, hayat her şeyden akliem gaye ruhun Allah'a yönüğünü vücudunu temin etmektir. Dünyada en mühim şey tekrardan ruhun Allah'a dönüşünü temin etmek. Yani dünya ile ilgisi kesmek. Tamamen kesmek, tamamen geldiği ana ruha dönmek. Allah'ın ruhuna dönmek. Bunu iktisap için, bunu yapmak için de duygular aleminden al al alakayı kesmek lazımdır. Dünyadaki hislerden kurtulmak lazım. O asıl geldiğimiz Allah'ın ruhuna kavuşabilmek, o, o, o irtihak et, o içinde kaynatmak içinde dünyadaki alakayı kesmek lazım. His alemi. İnsan cezbe ile Duygunun üstünde bir aleme nazarını irca ettiği baktığı zaman tam kendini oraya verir, tam manasını verdiği zaman, bütün her şeyiyle verdiği zaman irca edebilir. Yani kendi zatına ircağı dikkat edin kendi zatına, içine Allah, içindeki Allah, ruhuna kendi ruhuna İrcağı nazarla baktığı zaman bilay istidlal, hiçbir deneme, tecrübe yapmadan, tehlike yapmadan âlim-i makulu temaşa eder. Tü kâinatı Yürür. En son merhaleye çıkınca, maksimum noktaya çıkınca da bizzat ruhu bizzat çıkınca ruh bizzat vücudu evvele ilk ruhu Allah'ın ruhuna yani Hakk'a nazar eder. Ruh başta kendine, kendi içine bakar, kendi içindeki Allah'a bakar. Allah birçok değil ha sakın ha. Kendi içinde duyduğu Allah'a bakar. Allah'ın sıra kendine bir parça verdim dedi ya. O verdiği parçaya bakar, buradaki neşe ağza mühatta vardı zaman da Allah asıl Allah görür. Anlattığımda bu da temaşede en son merhale çıkınca ruh bizzat vücudu evvele yani hakka nazar eder, hakkı görür. İşte cezle budur. Adamlar kendini kaybeder, yerden yerken atarlar. Ceziri. Cezbe, zihni faaliyeti en son müteal güç müteal güçtür. Kuvveti, müteal süredir ki ruh bu hal ile Allah'a müstarak olur. Allah'ın içinde Allah hem bezm olur Allah'a kavuşur. Denizde boğulur gibi. Allah'ın içinde kayna giders Allah'a kavuşursun. İtiraf, güç demek, kuvvet. Böyle de, gibi göründü ama e, sorgu sahillerle anlatılabilir. Ben buradakilisi okuyor, okuyorum. Var mı buraya kadar? Tabii bu akmakat vardır. E, Kendi içindeki ses, vicdanı sesle mi? ilk önce içine bakacak dedi de Dediğiniz daha önce. Bir vicdan yok. Vicdan başka. O, vicdan bir ruhun tezahürüdür. Asıl Allah'ın benside de hani bir emanetim kendi ruhumdan verdim diyor ya. O bakacaksın Oradaki ona bakımı en son yüksek derecelere var ondan sonra içindeki ruh öyle, öyle büyük büyük sen, görecek ki biz içinde ruh kimse bilem. O da onun onun ruhu öyle en yüksek dereceye vardığın zaman o karşısında Güzade'yi, Yaratanı görecek. Dünyadayken? Hı, hmm, sonra da. Ve de ve iş halinde. Şimdi semada bazı ayaklar kesilip falan diyorlar. O andır. Ve de bir ve gelmiş insanlar, bilmem, gördünüz mü? kendi yerden yerden yerden yerden bir falan Gönlü... artık... E, talip edilmez bir şey bu... tamamen Allah karşısında görüyor, onun tesiriyle ne yapacağım bilemiyor. O zaman Allah eğer ve mev halindeyse, o, o şekilde Allah'a kavuşuyor. Allah'ta müstarak olur, Allah içinde, Allah'ın ruhu içinde kaybolur, gider. Hani asıl geldiği ruha kavuşur. Platon'un bu görüşü, bizim bu tasavukların fenafillah, yani varlığın derecenin en yükselen bir derece altı. Orada arada çok ince bir şey var. Fenafillah dedikleri yüksek mertebedeki hale uygundur. Görülür ki tasavvuf ehliyle zaten şeyhi Yunani Yunanların şeyhi dedikleri Platon arasında bazı ayrıklar varsa da aslında derin bir ittihat bir benzerlik bir birleşme vardır. Yukarıda dediğimiz gibi hakikat kalbe kitaptan değil, doğrudan haktan sanih verildiğine göre, geldiğine göre Peloton'a vaki olan bu tecelli Mevlana'nı da zuhur edebilir, görülü Burada Müslümanmış, Hristiyanmış, Hristiyanmış bakmıyor Allah'a benzeri verir. Şukarı. yine de düşünün, taşının. Şimdi aklınıza bir şey gelmeyebilir. Gelir de sormayabilirsiniz. Kendimizi cahil, cahil sanmayalım. Sormamak cehalettir. Bilip öğreneceğiz, soracağız. Yazılımda çok, çok bu, bu fikirler Tatlaya sığmayabilir. Dil lisana bir Kelimeler bunu anlatmaya kafi gelmeyebilir. Onun için tatlı şarap marap bana araya girmiş. O aslında o şarap alkol şarabı değil. Efendim, bunun gibi konuşmalarda, yazmalarda eksiklikler olabilir. Bu bu, bu duyuştur. Tüşler henüz mesafelere aktarmayı bilir, hemen sana aktarmayı bilir, kelimeler kafi gelmeyebilir. Onun için zaman içinde bunu okudukça da, efendim, işte hayat içinde de bunu yavaş yavaş yavaş yavaş buna öğrenilebilir. Şimdi şu deracı yerde. E, bizimde öylece Anadolu ana, ana, ana, ana, ana geldiğimiz yahda bu yazıları baktıra bir günlük kadar ...genel anlaşılmaz eğer yine de soracağın şey sadece şimdiye mahsus değil daha sonra da ...sorun... gücümüz yettiği kadar Anadolu bir günlük kadar ile aslında biz de arkadaşlar da acizimlere anlattık şekilde diye çünkü tamamen itiraf etmiş bir şey bu şey, anlattım Şimdi hazire Mevlana, şimdi Hazreti Mevlana'yı ne yönelmiş, zaten yazan bir Mevlevi ve Meslebi, Meslebi Özleti şeklinde çektiğim tabi şeklinde yazmış. Kendisi Mevlevi var. Bir de Mevlana, Hazreti Mevlana tasavvufu çok geniş ölçülerde almış. Onun için e, şimdiki çoğumuzu biz Hazreti Mevlana'yı bir pir olarak kabul etmişiz, ondan bir defa etmişiz. Hz. Mevla'nın pir, evet büyük pir ama sadece pir değil, çok geniş bir kültür olan insan. O kültürle beraber ele almamız lazım. Şair bir şair ama kesin şairi kabul etmez. Ben şair diyelim der. Sevgilim bana ne der, ben hala ne faaliyet de meşgulüm der. şiir devlet der. Ama çok büyük bir şair. Çok derin bir insan. Hayatın her tarafı el atmış bir insan. Müzik şinas, büyük bir sosyolog, büyük bir psikolog, hepsi var içerisinde. Hatta biri böyle böyle almak lazım. Yoksa sade bir, sade tarihte Onu Onda yanamıştır. Tarihte sultan kurulmuştur. Aslında kübeyi. Dolayısıyla Necrüttürk Kübra Hazretleri'nin halifesiydi. Ee, ama çok kuvvetli bir tasavruğu terbiyesi almıştır. Çok kuvvetli bir şer'i terbiye almıştır. Onun içinde böyle, o saatte Hazreti Mevlana'yı şimdiki insana ayna tutuyor. Geniş, çok geniş bir şey var, kapasite. Diğer piller dar mı? Haşa. Öyle bir şey demiyorum ama, ben primle meşgulüm ancak. onu O bana çok fazla, fazla bile demiyor. Habzi yani, Bey demiyor. Değil ki o onlara ulaşacağım Öyle o çok çok e, onun payına erişim bir insan değilse başlıyor. Bu mukayeseyi yapmazdan evvel idealist ve realist tabirleri hakkında şu kısa malumatı verelim. Şimdi e, realist her şey olduğunu kabul edin. Madde, şekli kabul edin. İdâi de fikirlerde yaşatan. Fikren böyle, böyle olmasını isteyen. İslam tasavuklu fikrendir. Ama bunu real hayata de tatbik etmiştir. Ama başta real hayatı canlandırmış şeklinde değil de fikirlerde yaşatmıştır. Ondan sonra da bunu hayata tatbik etmiştir. Filozoflar varlığı tetkik ederken birbirine zıt iki temayü e, gö gösteriyorlar. Bir kısmı bu varlığın hakikaten mevcut ve el yani gözle görülen, evle tutabilen bir esası hayır olduğuna kâni olmuşlar. Böyle Bazıları da bu görüşlerin bire hayalden imanat olduğu hakiki varlığın ancak fikir ve tasavvurlardan ibaret olduğunu kabul etmişlerdir. Şimdi Allah'a biz riyalatı görebilir miyiz? Evet, Allah'ın kanunlarıyla her şeyde görüyoruz ama Allah'ın riyalatı görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Allah fikirlerimizde, gönüllülerimizle yaşıyor. Allah görebilir ancak Allah. Sıfatlarıyla, ile bize bir diğeri ile tamie biliyoruz. Allah şefin görememe aşe. Haysa Allah taayin, taayin kaybet ta ayinde bilinmiyor. Bir tekrar atayım. Biliyorum ki bilinmiyorsa Allah'ım. İşte. Bunlara göre harici bir varlık yoktur. İşte bu iki görüşten birincisine realist, eline tutup gözle görülemiyor. Yani i̇kincisi idealist namı, belli. Bunlar başlığı başına bir felsefe mesleği değildir. Ancak felsefe de bu ikisinden başka değildir. Karışıklık burada ancak mevcut felsefi meslekler hani felsefenin olduğu şey mevzular kendi doktrinlerine göre kendi müdafaa ettiği fikirlere göre bu ikisinden birinin vasfını gösterir. Ya onu kabul eder ya onu, ya ya itaristir ya telearistir. İkisine zaman o zaman işte Bu bu arada her ikisi de uzlaştırıcı basit olan filozoflarda vardır. İkisini bücendirmiyor. O da var, bu da var diyor. bir o yok, bu var diyor. Ödüki bu var, o yok diyor. Yani filozofide bir anlaşmazlık ve karmaşa var. yazıyor <gülüyor> bu de e, tasofa da ki idealist namını verebiliriz. Çünkü biz de Allah'ı bir gönülden hissediyoruz. Gözde göremiyoruz. Gönülden eli tutamıyoruz. Gönülde görüyoruz. Fakat şu farklar ki ondan çok defa tekrar ettiğimiz gibi akılcılık prensibinden uzaktırlar. Yani şimdi şu kutak izahattan sonra Mevvena'yı bazı ideolist filozoflarla mukayese edelim. Burada neyse, birer şey. Descartes, yazılışın Descartes, Descartes. Bu 1596 ile 1650, yani aşağı 54 seneki bir ömrü var. Madde ve ruhu maye itibariyle, Birbirinden tamamen ayrılan bir dualisttir. Yani her iki dual, her iki fikri birden almış bir insan fakat ayırıyor, iki fikri de tetkik etmiş. Dekart'ın çok yüksek felsefesinin, felsefesinin esasını şöyle toplayabiliriz. Dekart tecrübeyi ilmin esası adetmekle beraber ilim denemekle de olur. Denemekte, şunu işte al kimyayı yani şuradan, şu kadar buna dikkat etsem ne olur? Fizikte işte ışın dalgasının boyu şudur. efendim, alfa ışıvaları, ölpüyor bunları hep görürsün ekranlarda, skoplarda falan görürsün. Ölçersin, biçersin. Maddi, realist, bu. Hep ölçü, deneme, hesap, kitap işidir. Dekar tecrübeyi ilmin esası addetmekle beraber ilmin üstünde zihni bir kemal olduğunu, kemal olgunluğu, ilmin de üstünde, ilmin hmm. esası addetmekle beraber ismin üstüne zihni bir kemal olduğunu ve onun hiçbir tecrübeye dayanmadığını sen Allah tecrübelerden bulacaksın. O, doğmadır. Doğar. Ee, Ahmet Kesibi Hazretleri'nin şiirlerinde doğuş demiş, kalbinden doğuyor, yazıyor. O şiir şairden yazdı, doğuştur. Peygamber'e de vahiy de kalbi iniyor, kalbi iniyor, milyon <gülüyor> kağıt aşağı iniyor, kalbi iniyor. düşünüyorum. Binaenaleyh varım. Düşünebildiğime göre demek ki mevcuttur. Yok olan şey düşünemez ki. Dedikten sonra Allah şükrü de tecrübeye müstenif, ona dayanmayadan olmayan zihni sani, sadece zihinlere gelen olduğuna göre Allah'ta mevcuttur. Düşün varım demek ki bu. Şu halde tekrar hacci bütün malumatımızın meftii olarak bu şu dakika birkaç defa bir kere hala dönen eee hatırlayamıyorum ne olduğunu. babasıyla e, e, e, İki yerde yazdım biliyorum bunu. Bu dedim. kahin sezgi. zihni, saniye olduğuna göre zihni, gelen işçi zannetmek olduğuna göre Allah'ta mevcuttur. Şu halde Descartes hadsi, hadsi bütün malumatımızın mevcut olarak almakta ve bize eden akdem, tecrübeden daha evvel, önce bir takım kabli, kalbidir, kabli ve vehbi kuvvetlerin mevcutiyetine dayanmaktadır. Burada kabli olanlar hiçbir tecrübeye dayanmadan akıl yardımıyla bulunan şeyler. Vehbi de Allah vergisi. Allah'ın bize verdiği her tecrübe tecrübeler bunlar. yetici <gülüyor> olarak ha, tekat havasımızın mutalları olan bilimlerin mutalları olan İslahların şehadetine emin olamayacağımızı nitekim hasselerimiz ise hislerimiz kapalı olduğu halde rüyadan her türlü islaslarda mütesir olduğumuzda da uyandığımız zaman bunların hiçbiri mevcut olmadığını söyler. Halbuki tefekkürde belli bir aldanma olmayacağını izler. Şimdi düşünce tamamen tecrübe eder. fikir fikri, rakamlar yapsın. Bir, bir şey çıkıyor, onu rakam topluyorsun, bir sonucu alıyorsun. Halbuki, burada böyle rakamla almaya falan gerek yok. Hakikat olduğu gibi, onu seviyor. Görüyorsun, görüyorsun. Şimdi bir de şu var, rüya görüyoruz. Rüyada tefeküle gerek var mıdır? Yani Kesaplar, şunu şey, şu, şu, şu, şu, şu, çarpıp, bunu bölüp topladığım zaman, ben rüya göreceğim diyerekten bir şey var mı? Hayır, rüya, tamamen. Kalbi bir şey, kalbi bir şey. Hatta hatta rüya ruhun seyahatidir. İnsani ruhun dışarı çıkıp seyahatine gelmesidir. Bu, ruh istediği çıkar istediği zaman girer. Tevfidir. Yani rüyalar hesabı kitabı olmaz. Bir de katlede Rahmani olmayan hani zihinsel rüyalar var. Efendim? çok saçma sapan. Onlar midemidir. diğeri midemidir. Çok olur çok çok yemişidir. Eee <gülüyor> korkulu rüyalar görse de Irmandan gelemeyeceğiz. Bir de piş hast eti rüyadan var. Ses ki. İlk hazin şişeyi kuradan bak şöyle bir iş şey olacak dikkat et. Bu iş oldu. Dikkat edersen sene göğün yol, yol geçiliyorlar vardır. Olan da bir gün yollarda bir de Hakikaten ruhun gidip döküldüğü yerler vardır. Yani şimdi televizyonda gösteriyor ama yani gör, Aa ben bu şey görmüştüm, falan görsem. Ama da buna kız sene böyle bir şey imkân yoktu. Bir gün abim görmüş Ben diğer gördüm girdim. Gittim bakarım, Aa, ben bildiğim yer. Hiç görmemiştim diğer vaklere. Adem gitti bir kuyu çiğbaçına bana gitti. Bakalım. O. Kendi evi devini kaybetmiş. Oğlum. Oğlum. Ya ben görüyorum burası. Görmüştüm. Dedi. İki kapıyı çaldım oğlum. Ama o demek ki benim ruhum gitmiş görmüş görmüşlersin. Benim haberim yok. Ay şimdi eee televizyonda gösteri falan da görmüşsün birisi. Ama şimdi, öyle bir şey öyle şu böyle gidip kapıyı çaldık oğlum. Gücübacı. Bana böyle tepiniz bir şey muhakkak görmüş hatırlayamıyoruz ama şimdi görmüşüdüm fark ettim. Onun için o onun hebu ne hesap yapıyor Şu şu şey yaparsam buruya geliyorum. bir şey yok. Şu hesap yaparsam şu mağaza şu marti bir şey yok. Bu tamamen kalbi olan bir şey çeşte büyüktebo gelmiyor, aptal gelmeyen bir şey. Bunu da devam edecek. Bu, <gülme> bu, ne, bu ne fikir, bu ne bizi bir yanlışlıklar da var, fazlalıklar da var. O filozofların fikirleri, bizi bir ya filozoflar diye adı bir filozofları ince ince dalga geçer. Alay demeleri adı bir. Abi onu ki devam etmek Evet çocuklar, burada var mı? Onlardan <gülüyor> biraz da pefikir, onlardan zaten bir şey değil. Tadebi ama e, çok akıllı bir insan Hazreti Mevla Hanım. E, yani diyelim ki felsefecileri anlamış ki, kavramış ki, reddetmiş, yani okumuş, hayır, hayır. çok iyi anlamış, ne demiş. Hı -hı. Yani medrese eğitimi, bayağı büyük bir eğitim var. Kız ilmi, maddi ilimler okudu, gördü. Hmm. Çok büyük insanlar da okudu onları. Çok büyük babasından işte babasına onlardan kadar okuyor ama öbür, öbür <gülüyor> alimlerden de okudu, tanımalı adam yok. Onlarda ilmi öğrendi, dönemciyi bile bile mi insan? Onları bile insan. Ama Onları orada bıraktılar, bunlar bu müşteri. Bunlar 24 mayetinde ama onun aslı bana böyle onu bulmaktı, onu bulmaktı. O, kalbi ilimler, yani bilim de değil, tasavruv, ilim de değil, tasavvum ilim de değil. İlim de değil miyiz ama bir tasavvumu öğrenimin ilmi vardır. Tasavvumu öğretmezse tasavvumun nasıl öğretileceğini öğretiyor sana. Başüstüde şey yaralı, taş olsun duyma sana, mesela. olduğu kişiler. Tamam, taş ne biçim bir şey olduğunu evet. sana gösteriyor, başka başka dairi bir şey demez. İnsan bilmediği bir şey reddetemez, yani çok iyi anlıyoruz. Yani, her şeyi da doğmuştur. Doğmuştur. Başka bir evet. şey. Çünkü buraya kadar olanlar var, mı? bu bu periyodda bu, bu hayattaki şey der yani burada Hazreti bir azet Mevlana tek Batı fikrini bir karşılaştırma yapıyor. Yani Batı'da da boş boş insanlar yok onlar da bir Allah biliyor bakar. Ona kiise dikutip da ki. biliyor onu tatada parçalıyor ona tatmola. Ama orada Hazreti e e e iyi sayılıyorlar. Onun onun manevi iş yer tapıyorlar, tap yapmıyorlar. Uf, bir şey şey şey. Bu. Onlar o hacı tap tapmıyorlar. Tapmıyorlar şey. Orada hacı ise şeyti görünen oldu, ona da girerler. Şıkır. Şimdi o Mekke'de, Kabe'de kutlar var. Onlar diyorlar ki kendi elleriyle yaptıkları o o parça taş parça parça tapılmaz. Ama Zihin, zihinlerindeki inandıkları Allah var, onu o on yakışır şey, onu onu görüyor onlar taparlar. Yani o şeyin şey şinesi yaptı. Yoksa onlar da biliyor ki hepsi şair, alim, bazı insanlar böyle derlerdi. taş tapıp kapı mı çalıyor? Akıl ne var bir şeyler? Şazi diye İbrahim ayağa kalktı bu Allah demiş. Ne sayıp ayağa kalkıp Allah diye Ertesi gün güneş çıkmış, bak Allah budur, Allah budur ne? Bakmış, o da battı, Allah budur. Bir de Allah yarabbi. Benim bildiğim, inandığım Allah, hiç söylemeyen, batmayan bir Allah budur. O da oradan var Allah'ın şeyine. Bir var, bir var, bir var. bugün daha fazla sınıf verir akılımıza, daha var ama, hatta bir filozof daha bahsediyorum, onun için veririz. Tekrardan 5 ton var. Yani var bir sürü. Ondan sonra zaten tekrardan aynı işçileri giriyor Mevla'nın hasıl fikrini görüyoruz gene. Burası birkaç bir defa daha dedi, biliriz. 5 ton var. 5 ton var. 2029 yirmi dokuzu almış mı? Yok dedeciğim, almadım. On aldım bundan, Şu yılları da de almadım dedeciğim. On yok. Bu yirmi dokuz değil Evet, 29'u almadım dedeciğim. Otuz almadım. Otuz da almadım dedeciğim. Şurada alayım mı dedeciğim? dedeciğim. Anladım. Bu 30 küçük de var. İşte şu. şu 30 küçük